Çapalama yapın. Çapalama, karşı tarafta olumlu bir duyguyu siz yanınızda olmadığında bile hatırlatmakla ilgilidir. Bedende avuç içleri, omuzlar, ense kökü kısmı, sırt bölgesi çapalama yapacağınız bölgelerdir. Birlikte güzel vakit geçirdiğiniz bir anın içindeyken, eşinizin, sevgilinizin elini tutarak avuç içini sıkın ve güzel şeyler söyleyin. Omuz ve sırt da önemlidir. Çünkü bu bölgeler, Gece uyurken de bası hissettiğimiz alanlardır. Bunu kullanırken renk ve parfüm detayını da ilave ettiğinizde dokunma, koku, görsellik ve işitme ile birlikte dört duyuyu harekete geçirmiş olursunuz. Böylece o kişi siz olmasanız da o rengi her gördüğünde, o kokuyu her kokladığında dokunsal olarak o bölgede her bası hissettiğinde sizi hatırlayacaktır. Bu bilimsel bilinçaltı teknikleridir ve herkeste işe yarar. Kalıcı olması için bir defa değil, birkaç kez çapalama yapın. Çapalamanın negatif olduğu durumlar hepimiz için tanıdıktır. Örneğin çocuklar balık yerken boğazına kılçık kaçtığında ve canı yandığında bir daha balık yemek istemezler. Bu yanlış çapalamayı örnektir. Ya da siz küçükken sizi tırmalayan bir kedi artık sizin için negatif bir hale dönüşür. Çapalama her an bizimledir ve iz bırakan en etkili şeydir. Bunun detaylarıyla ilgili bölümde çok şey anlatacağım. Tuzlu suyu hayatınıza katın. Hayatınızda enerjisel değişim için tuzlu sudan faydalanın. İlk buluşmalarda ya da önemli görüşmelerden önce duşunuzu aldıktan sonra boynunuzdan aşağı tuzlu su dökerek durulanın. Her banyoda değil ama ihtiyaç duyduğunuz günlerden önce uygulayabilirsiniz. Dişiliği artıran tuzlu su, karşı tarafta iz bırakmak için de kullanılması gereken bir metottur. Çapalama ile birlikte yaparsanız sizi de ruhsal anlamda daha iyi hissettirir. Tuzlu su ve çapalamadan söz etmişken bunların birer ritüel olmadığını, NLP dediğimiz psikolojide kullanılan tekniklerden birinde yer alan uygulamalar olduğunu söylemek isterim. Cinsellik öncesi uygulama yapmak isterseniz dirseklerinizin içine, eklem yerlerinize de uygulayabilirsiniz. Su sesi olan bir yerde buluşun. Özellikle ilk buluşmalarınızı su sesinin olduğu ya da suyun görsel olarak algılanabileceği bir yerde, örneğin dev bir akvaryum, havuz, deniz kenarı ya da şehir içinde, bahçesinde küçük bir şelalesi olan bir kafede yapmanız bir araya geldiğinizde algıladığınız huzurun zihninizde kaydolmasını sağlar. Ayrılık konuşurken ya da bir problemi çözmek için özellikle bu metodu uygulayabilirsiniz. Su sesi hem sinirleri yatıştırır hem de dişil enerjiyi artırır. Tüm bu anlattıklarım sadece yeni başlayan bir ilişki ya da flört halinde olanlar için değil, kalıcı ilişkiler ve evlilikler için de yerine getirilmeli. Zamandan bağımsız olarak isteğimiz sevmek, sevilmekse şayet herkes ilişkilerine bu incelikli sırları katabilir. Hatta aile ilişkileriniz, iş ilişkileriniz ya da iletişimde olduğunuz diğer insanlar için de bu saydıklarımın bazılarını uyguladığınızda ne kadar işe yarar olduğunu göreceksiniz. Hoşlandığınız kişinin ilgisini çekmek ya da onun vazgeçilmezi olmak için ne yapmalısınız? İletişim her şeydir. Karşınızdaki kişi anlaşılması zor bir insan olsa bile bazı yollarla sizi bir araya getirmede ve ikna etmede güçlü bir iletişim her kapıyı açar. Hoşlandığınız kişinin ilgisini çekmek, onu etkilemek ve vazgeçilmezi olmak istiyorsanız bazı iletişim taktiklerine başvurabilirsiniz. 1. İyi bir dinleyici olun. Dinleyici olmanın öneminden bahsettik ama biraz daha açmakta fayda var. Bizleri sıkılmadan, özenle dinleyen insanlara karşı zaaf geliştiririz. Yani onlar bizim hassas noktamız haline gelirler. Genelde kendimizi dinleyecek birini bulamadığımızda mutsuz olur, şikayet ederiz. Hatta bunun için psikologlara, terapistlere başvururuz. Demek ki dinlenmek doğamız, ruhumuz için çok önemli bir ihtiyaç ve yoksunluğunda, Çeşitli ruhsal sorunlar yaşayabiliyoruz. Anlamak ve anlaşılmak iletişimde el ele yürür. Bunu yapabildiğiniz insanlar sizin için vazgeçilmez olurlar. Objektif ve aktif bir dinleme insana kendini değerli ve iyi hissettirir. İyi bir kulak olduğunuzda karşınızdakinin kalbini fethedersiniz. Çünkü dinlemek demek sevmek demektir. Dinlemek konuşmaktan daha zordur, hele ki günlük rutinde sıklıkla yakınımızdaki insanları dinleme sabrını göstermeyiz. Genellikle sık tekrarlanan şeylere duyarlılığımızı yitiririz ama bu problemlerin ortadan kalkması anlamına da gelmez. İletişim kurma ihtiyacında olan kim olursa olsun sanki ilk kez dinliyormuş gibi özenle kulak vermeyi öğrenmelisiniz. Etkilemek istediğiniz kişiyi sadece sorunları çözerken değil, her an dikkatle dinleyin. İyi bir gözlemci olun, sorular sorun. Bugün biraz sessizsin, anlatmak ister misin? Canını sıkan bir şey mi oldu? Diyerek iyi bir dinleyici olarak, hazır bulunduğunuzu belli edin ama ısrarcı olmayın. Kendisini hazır hissettiğinde dinleyecek birinin olduğunu anlasın yeterli. Hatta size kızdığı anlarda bile öfkenize hakim olup, bir dakika sen kızdın, ''Tamam ama bir anlat, neden bu kadar tepki verdiğini dinlemek istiyorum.'' diyebilin. Dinlemek kadar önemli bir diğer nokta, objektif olmaktır. Karşınızdakinin anlattığı her şeyi sırf göz boyamak için onaylamayın. Nazikçe katılmadığınız noktaları söyleyin. ''Bak şurada haklısın ama şurada da biraz haksızlık etmiş olabilir misin?'' gibi dengeli cümlelerle aynı tutun. İnsanlar objektif ve net duruşu severler ve önemserler. Bu davranışların özünde dürüstlük yatar. Zarar etme pahasına bile olsa dürüstlüğünüzden vazgeçmeyin. Karşı taraf bunun onun iyiliği için olduğunu anlayacaktır. İkinci, hak verin. Kimse %100 haklı olamaz. Bu tarz durumlarda karşınızdakinin haklılık fayı 0,01 bile olsa bu noktayı gözetin ve onunla empati kurmaya çalışın. Minimum bir konuda ortak fikirlerde buluşmaya çalışın. Bu, iletişiminizi güçlendirecek zemini yaratır. Aksi halde hiçbir dayanak noktası kalmayan bir zeminde buluşmanız imkansız hale gelir. Üstelik siz her konuda empati çabanızı gösterdiğinizde, karşı tarafında vazgeçilmezi olursunuz. Sevgilinize, evet orada da gerçekten haklıymışsın. Ya da eşinize, annem biraz bu aralar kırıcı olabiliyor, ben de farkındayım, haklısın. Ya da patronunuza, ''Ah ben onu size haber vermeyi atladım, çok haklısınız.'' gibi cümleler kurmaktan çekinmeyin. Üçüncü, empati yapın. Özellikle tartışmalarda kontrolü elden bırakmamanız gereken bir noktadır empati. Başkalarının ayakkabılarıyla yürüyebilmek diye bir deyim vardır. Herkesin hayat tecrübesi farklıdır. Ve evet, gerektiğinde başkalarının ayakkabılarını giyerek onların yürüdüğü yolun manzarasına göz atmak gerekir. Hayat herkes için daima günlük güleşlik değil, ancak bazı anlar ve durumlar vardır ki empatiyi gerektirir. Ancak burada gizli bir tuzak vardır. Kimsenin zarar verici davranışlarını geçmiş yaşamdaki zorluklarla örtmesine izin vermeyin. Bu sizi suistimale açık hale getirir. Bu nedenle zayıf noktalarınızı ve zaaflarınızı da iyi yönetmeyi öğrenmelisiniz. Dördüncü Konuşurken kendinizi net ifade edin. Biriyle iletişim kurarken hı <gülüyor> hı ya da evet aynen gibi cümlelerle geçiştirmeyin. Kendi fikirlerinizi daha net ifade edin. Bazen karşı çıkın, bazen onaylayın. Her ne söylüyorsanız söyleyin ama net cümlelerle kendinizi dile getirin. Tartışmayı ötelemek için haklısın. Aynen gibi kelimeler hiçbir işe yaramaz. Sadece geçiştiricilerdir. Üstelik bu tarz geçiştirici kelimeler, karşı tarafa kaybetme korkusu taşıdığınız ya da umursamadığınız mesajını verir. Beşinci, beden dilinizi kullanın. Beden dili iletişiminin sessiz bir aracıdır. Ancak sessizken bile çok fazla şey söyler. İlişkilerinizde etkili beden dilini kullanmak, kimi zaman sözcüklerden çok daha büyük etkiler yaratır. Bakışlarınız, yüzünüz, kaşlarınız ve alnınızın hareketleri, omuzlarınızın dik ya da çökük olması, otururken el ve kollarınızın durumu, bacaklarınızı nasıl konumlandırdığınız, hepsi bir mesaj taşır. Sağlıklı beden derinizi keşfetmek için ayna karşısında kendinizi geliştirecek egzersizler yapın. Mesela öne doğru hafifçe eğilmek samimi bir iletişimin göstergesidir. Bu karşı tarafı dikkatle dinlediğinizi ve önemsediğinizi gösterir. Bakışlarınızı yere kitlemeniz gizlediğiniz bir şey olduğu algısını uyandırır. Karşı tarafa fakitlemeniz rahatsız ve tehdit edicidir. Tebessüm içeren bir ifadeyle bakışlarınız bazen karşınızdaki kişiyle buluşsun, bazen sağa sola baksın. Özetle, doğal halinizle olsun. Karşınızdaki bir şeyler anlatırken gülümsemek, sevecan tavrınızı gösterir. Kollarınızı bağlamayın. Sizi özgüvensiz gösterir. Ayrıca karşı tarafa kendinizi kapattığınız anlamına gelir. Bazen el parmaklarınızı birleştirmek, otorite göstermek adına kullanılabilir. Parmakları birleştirmek bir konuda sizin bilgili olduğunuzu gösterir. Burunla ya da kulakla oynamak sizin dürüst olmadığınızı gösterir. Bunun yerine ara sıra ellerinizi avuç içlerini dışarıya bakacak şekilde açmanız daha olumlu bir mesaj verir. Özellikle iş görüşmelerinde bunu yapabilirsiniz. Erkeklerde de kravatlarıyla oynamaktan kaçınmalılar. Saçlarla, tırnaklarla oynamak da karşı tarafı dinlemediğiniz algısı uyandırır. Bacak bacak üstüne atmak bir şeyleri gizlediğinizi gösterir. İki ayağınızda yere basar pozisyonda olması daha sağlıklıdır. Şimdi dek saydıklarımı karşı taraf nasıl takip edecek? Hepsini teker teker nasıl anlamlandırmak için uğraşacak? diye sorabilirsiniz. Beden dili otomatikmen algılanır. Yani siz üzerinde düşünmeseniz de gerekli mesajlar gerekli yerlere iletilir. Bu nedenle beden dili üzerinde çalışmak ve farkındalık geliştirmek de çok önemlidir. Çünkü gündelik hayatımızda zihnimiz düşüncelerle doluyken otomatik pilotta yaşarız. Elimiz kolumuz nasıl hareket ediyor, nasıl bir pozisyonda oturuyoruz? Yüzümüzün durumu ne? Bunları pek düşünmeyiz. Ancak her yaptığımız karşı tarafça algılanır. İş görüşmelerinde özellikle bu davranışları takip ederler. Sizi beden diliniz üzerinde okurlar. Kısacası, net olmak, dik durmak, dinlediğinizi göstermek, bakışlara dikkat etmek çok önemlidir. 6. Benzer fikir ve görüşleri belirginleştirin. Sizin de aynı görüşlere sahip olduğunu bilen birinin size gardı da düşecektir. Önceki maddelerde söz ettiğim haklı payını gözetmek ve empati yapmak kadar önemlidir bu durum. Ben de seninle aynı görüşteyim. Ya da evet bak gerçekten de doğru bir tespit yaptın gibi cümleler kullanın. Özellikle konuşmanız gereken hassas konuları telefonda uzaktan konuşmak yerine yüz yüzeyken yapın. Çünkü bakışlarınız, beden diliniz bazen kullanmanız gereken sözcüklerden çok daha fazlasını söyler ve iletişiminizi daha sağlıklı hale getirir. Yüz yüze olmak daha ikna edicidir. 7. Karşı tarafı önemsediğinizi belli edin. Birinin zor zamanında yanında olmak, onun için endişelendiğinizi ya da önemsediğinizi göstermek iz bırakmak ve vazgeçilmezlik için önemlidir. Bizi önemsemeyen insanları bizi önemseyen insanları daha çok severiz, öyle değil mi? Zor anımızda yanımızda olmayan, arayıp sormayanları o kadar da önemsemeyiz. Eğer ilişkilerinizde karşı tarafın ilgisini canlı tutmak istiyorsanız ona yönelik ilginizi zaman zaman hatırlatın. Hafif bir kırgınlığın vardı. Baksana vitamin aldım. Bunu iç istersen birkaç gün. Geçen gün çok arayıp bulamadığın kalemlerden aldım sana. Bu aralar üzgün olduğun için bize bir konser bileti aldım. Hava çok yağmurluydu eve rahat gidebildin mi? gibi uygun durumlarda uygun çözümler geliştirerek onun size olan bağlılığını güçlendirmiş olursunuz. 8. Hem avantajları hem dezavantajları gözetin. Karşınızdakine bir şey anlatırken hem avantajlardan hem de dezavantajlardan söz edin. Mesela bir yere tatile gitmek istiyorsunuz ve onu ikna etmek için neler yapacağınızı düşünüyorsunuz. Oranın önemli bir özelliğini anlatarak söze başladıysanız sonrasında uygun olmayan bir özelliğini de söyleyin. Bu sizi objektif yapar. Artılarına ve eksilerine rağmen neden buraya gitmek istediğinizi özetlemeniz ikna etme yolunda daha güvenilir bir adımdır. Üstelik ilişkinizdeki güçlü rolünüzü de korumuş olursunuz. 9. Tartışmalarda çözüm odaklı olun. Krizleri tırmandırmayan, uzlaşma için çözüm odaklı olun. Çözüme varmayan sorunları büyütmek ve sürekli temcit pilavı gibi pişirmek ilişkinize zarar verir. Vazgeçilmez insanlar aynı zamanda uzlaşmacı kişilerdir. Yeni tanıştığınız insanlarla, flörtünüzle, uzun ilişkilerinizde, iş yaşantınızda alternatif çözümler yönetmeniz daha çok tercih edilmenizi ve kalıcı olmanızı sağlar. 10. Direksiyonu kaptırmayın. Tüm bu maddeler işe yarar ancak tek bir koşulda. Hakimiyeti asla kaybetmemelisiniz. Tüm saydıklarımı uygularken kendinizi paraladığınız ya da kendinizden feragat ederek çırpındığınız bir duygu durumuna sürüklemeyin. Odak noktasında sizin olmadığınız ilişkiler için aşırı fedakarca tutumlar size kaybettirir. 3. Bölüm Enerjinizi tazeleyin. Bedeniniz ve ruhunuzun farkında olun. Kendinize yeterince öncelik veriyor musunuz? Ruhunuzu besliyor ve kendinizi şımartıyor musunuz? Kendinden vazgeçmiş biri nasıl bir başkasının vazgeçilmezi olabilir ki? Herkesten vazgeçseniz bile kendinizden vazgeçmemelisiniz. Kişisel bakım ya da diğer adıyla öz bakım oldukça geniş bir anlam ifade eder. Hem bedensel hem de ruhsal bakım akla gelmelidir. Kendiniz için yapabileceğinizin en iyisini tespit ediyor ve uyguluyorsanız öz bakımınıza öncelik veriyorsunuz demektir. Kendi ihtiyaçlarınızı tanımak, karşılamak ve kendinize özen göstermek bir lüks değil. Psikolojik olarak sağlıklı olmanın bir göstergesidir. Kişisel bakımına özen gösteren insan diğer insanlar tarafından da farklı karşılanır. Bedenimiz bizim evimizdir. Hayatın koşuşturmacası için de evinizi ne kadar düşünüyorsunuz, ona nasıl bakıyorsunuz, en son ne zaman kan değerlerinizi, vitamin ve mineral ihtiyaçlarınızı kontrol ettirdiniz. Düzenli uyumak, yeteri kadar su içmek, hastalıklarınızın tedavisi için çaba göstermek, sağlıklı beslenmek, zararlı alışkanlıklardan kaçınmak ve spor yapmak bedeninizi sevdiğinizi ve ona özen gösterdiğinizi gösterir. Kişisel bakımı bir bina gibi düşünürsek bunlar o binanın temelini oluşturur. Binanın temeli sağlam olmazsa mutlaka bir yerden çatlamaya başlar. Bu binanın ilk katı hijyendir. Hijyen sadece sağlığınızı korumada değil, özgüveninizin artmasında da etkilidir. Her sabah 10 dakikanızı ayırarak duş almak sizi gün boyu hem bedenen hem de zihnen iyi tutar. Tırnaklarınızın, burnunuzun ve kulaklarınızın temiz olduğundan emin olun. Dişlerinizi günde iki kere fırçalayın. Her gün temiz kıyafetler giyin. Gün içinde terleme ihtimalinize karşı deodorant kullanın. Koku konusunda bir diğer kilit noktada ayaklarınızdır. Çoraplarınızı her gün değiştirin. Eve girdiğinizde ayaklarınızı yıkayın ve ayakkabılarınızı havalandırın. Binanın ikinci katı ise bakımdır. Saçlarınıza şekil vermek, makyaj yapmak, takı takmak. İçinde mutlu hissedeceğiniz kıyafetler ve ayakkabılar giymek buna dahildir. Bunlar bizim bir ortama ilk girdiğimiz andan itibaren nasıl karşılayacağımızı ve nasıl bir algı yaratacağımızı belirler. İyi bir insan girdiği ortama saygı uyandırır. Giyinmek ve makyaj beğenmediğiniz yerlerinizi gizlemek ve beğendiğiniz yerleri parlatmak için elinizdeki kozlardan biridir. Pahalı giyinmek hedefiniz olmamalı. Kendi giyim tarzınızı belirleyip, çok basit ve ekonomik yollarla da istediğiniz şıklığı, seksiliği ya da resmi görünümü elde edebilirsiniz. Bu binanın enerjisi ise ruhunuzdur. Hayatın getirdiği her türlü zorluğa karşı binanızın dayanıklılığının artması psikolojik açıdan sağlıklı olmanıza bağlıdır. Sağlıklı ve dayanıklı biri daha özgür, daha bağımsız ve esnektir. İnsanı güçlü kılan şeylerdir bunlar. Ayrıca ruhsal ve fiziksel anlamda kendine iyi bakan, kişisel bakımını ihmal etmeyen kişinin öz değeri yükselir. Kendinize değer vermeniz size karşı hayranlık ve saygı uyandırır. İlişkilerinizde, işinizde başarılı olmanız, hayatın akışına uyum sağlayabilmeniz ruh sağlığınıza bağlıdır. Unutmayın, hayat her zaman günlük güneşlik değil. Bazen dolu yağar, bazen fırtınalar kopar. Eğer özen göstermezseniz, Bina bu fırtınalara dayanamaz ve zarar görür. Psikolojik bir rahatsızlığınız olduğunda sizi zorlayan durumlarda, çözemediğiniz ve sıklıkla tekrar eden problemlerle boğuştuğunuzda psikolojik destek almayı ihmal etmeyin. Bedeniniz sizin eviniz, ruhunuzsa gizeminizdir. İkisinin uyumundan olağanüstü etkiler doğar. Bedeniniz her an faaliyettedir. Çalışırken, uyurken, yürürken, dinlenirken tüm sistemler harıl harıl çalışır. Siz uyurken o uyumaz. Gece gündüz size hizmet eder ve sürekli değişim halindedir. Bu değişimlerin ne kadar farkındasınız? Ne kadarını hissediyorsunuz? Bedeninizin söylediklerinin ne kadarını duyuyorsunuz? Bedensel farkındalığı yaşamak sağlıklı bir ruh hali için de gereklidir. Örneğin sürekli hastanenin yolunu tutuyorsunuz. Ağrı kesiciler içiyorsunuz. Ya şansınızdan yakınıyorsunuz. Peki ya bedeniniz sizinle konuşuyorsa? Örneğin üzüntüden başınız ağrıyadığınızda, kaygıdan mideniz yandığınızda bu mesajları okumaya çalışıyor musunuz? Bedenin bir dili vardır ve asla yalan söylemez. İşadığınız şeylere tepki verir. Hoşlanmadığınız bir ortamda rahatsızlık hissedersiniz. Gergin bir konuşma öncesinde karnınız ağrır. Aşırı stres midenizi bulandırır. Bu tepkileri anlayabilmek kendinizi tanımanızı kolaylaştırır. Beden ve ruh birbirinden ayrışmış şeyler değildir. Bu yüzden görmezden geldiğiniz, bastırdığınız şeyler, ifade etmediğiniz duygular, koruyamadığınız sınırlar bedeninizde bir şekilde kendisini gösterir. Ağrılar, sızılar, kasılmalar, halsizlik, yorgunluk, alerjik reaksiyonlar, çarpıntı, baş dönmesi, gaz sancısı, uyku ve yeme problemleri bedeninizin sizinle konuşma şeklidir. Bu sinyalleri hemen susturmaya odaklanmak yerine nedenlerini araştırmak sizi iyileştirir. Böyle zamanlarda özellikle düşünce ve duygularınıza yönelmek önemlidir. Defterinizi alıp sessiz bir odaya geçin. İçinizden geçenleri ve aklınıza o an gelenleri hiç sansürlemeden ve müdahale etmeden olduğu gibi yazın. Zihniniz duruluncaya kadar ne durumda olduğunuzu, neler düşündüğünüzü, neler hissettiğinizi not edin. Başınıza gelenleri nasıl anlamlandırıyorsunuz? Bu olaya başka bir gözle nasıl bakılabilirdi? Küçük de olsa her olay bize bir şeyler anlatır. Bunu bulmaya çalışın. Bir daha bunu yaşamamak için ne yapabiliriz? Aynı şekilde ruhunuz da bir mesaj kaynağıdır. Bu aralar kendinizi öfkeli hissediyor. Etrafınızdaki insanlara küçük şeyler yüzünden bağırıyorsunuz diyelim. Sonra da kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Ama sonra yine kendinize hakim olamıyorsunuz. Böyle zamanlarda kendinize kızmak yerine ruhunuzda neler olduğunu anlamaya çalışın. Tahammülünüzün düşmesinin bir sebebi olmalı. Olmak istediğiniz yerde olmak istediğiniz kişilerle misiniz? Olmak istediğiniz yerde olmak için şimdi nasıl bir adım atabilirsiniz? Bulunduğunuz yerde mutlu olmak için nasıl bir fark yaratabilirsiniz? Rahatsız olduğunuz bir durum geliştiğinde psikolojiniz ters tepkiler üretmeye başlar. Bunlar öfke, takıntılar, donukluk ya da panik hali olabilir. Fakat istediğiniz bir yolda hayal ettiğiniz şeyi elde etmek için aktif bir şekilde hareket ederseniz vücudunuz da görev modunda olur. Daha sağlıklı ve canlı hisseder, daha kolay motive olursunuz. Üstelik tüm bunları tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Psikolojik destek olarak, bir psikolog eşliğinde kendinizi daha iyi tanımayı ve ihtiyaçlarınıza uygun adımlar atabilmeyi öğrenebilirsiniz. Şu anda bunun için imkanınız yoksa, kişisel gelişim, psikoloji ya da felsefe kitapları bu konuda etkili olabilir. Sürekli bir farkındalık halinde kalmak mümkün değildir. Zihin çoğunlukla otomatik pilotla hareket eder. Kendinizi bazen akışta, bazen de farkındalıkta bulursunuz. Önemli olan bu ikisinin dengelenmesidir. Zihninizi dengelemek için yapabiliyorsanız her gün 2-3 kez en az 1 dakika durun. Bir yere uzanın ya da rahat bir pozisyonda oturun. Durduğunuz bu süre boyunca sadece nefes alıp verin ve gözlemleyin. Bedeninizde, zihninizde neler oluyor, çevrenizde neler var, neredesiniz, kiminlesiniz, kendinizi nasıl bir durumda görüyorsunuz? Hiçbir şey yapmadan durabilmek çok önemli bir beceridir. Farkındalık için zihninizde alan açmanızı sağlar. Bedenin ve ruhun farkında olmak, hayat yolculuğumuz boyunca sürekli geliştireceğimiz bir beceridir. Bir iki kere kendini dinlemekle elde edilmez. Sürekli bir disiplinlik gerektirir. Gün içinde birkaç kez durma molaları vermek, yapamıyorsanız en azından uyumadan önce iç gözlem yapmak bu disiplinin yerleşik hale gelmesine yardımcı olur. Dişil ve eril enerji şemaları Doğada neden dişi ve erkek gibi bir ayrım var hiç düşündünüz mü? Sadece insanlarla değil. Hayvanlarda, bitkilerde, erkek ve dişi ayrımı söz konusudur. Basitçe ile alırsak doğada iki tür çoğalma vardır. Birisi ancak mikroskopla görebileceğimiz küçük canlılarda görülen doğrudan bölünerek çoğalmadır. Bu tür çoğalmada bölünerek canlının kendisiyle aynı olan ikinci bir canlı oluşur. Bu üreme ile çeşitlilik pek sağlanmaz. Hücreti patıp benzerini kopyalar. Fakat bu tür canlılar hariç, türün devamını genelde erkek ve dişi olmak üzere çift cinsiyet üzerinden gerçekleştirir. Bu ikile sistemin canlılara kattığı temel fayda çeşitliliği daha yüksek oranda sağlanmaktadır. Üremeden sonra dünyaya gelen yeni canlı, birbirinden farklı iki canlının DNA'larının birleşimini taşır. Böylece kendisini oluşturan canlılarda da başka bir canlıya da tıp aynı olmaz. Çeşitlilik sayesinde canlıların afet, hastalık gibi yok olma tehlikelerinde bir kısmının hayatta kalma ihtimali artar. Bu evrim mekanizmasının basamaklarından biri olan doğal seçilimdir. Uyumlu olan hayatta kalır. Örneğin salgın bir hastalık yayıldığında o canlı türünün bir kısmı o hastalığa karşı daha dayanıklı iken bir kısmı ise daha dayanıksız olur. Mesela aslanların hepsi tıpatıp aynı olsaydı, ani bir iklim değişimi aslan türünün tamamen yok olmasına neden olabilirdi. İşte bu çeşitlilikten dolayı bazıları yeni koşullara uyum sağlayabildi ve böylece türün devam ettirebildi. Bu yüzden canlılar için erilik ve dişillik temel bir meseledir. Bir canlının dişi ya da erkek olmasının Olmasına göre genleri, hormonları, vücut ve beyin yapısı farklılaşır. Bu farklılıktan dolayı doğuda dişiliğin ve erilliğin kendine özgü enerjileri vardır. Romantik anlamda kadın erkek ilişkilerinde bu iki cinsiyetin birbirine çekici gelmesinin en büyük sebebi bu enerjiliğin karşıtlığıdır. Yani mıknatısın zıt kutuplarının birbirini çekmesi gibi dişil ve eril enerji de cinsel anlamda birbirini çeker. Canlılar genelde tamamen eril ya da tamamen dişil enerjiye sahip olmaz. Bu enerjiler farklı durumlarda, farklı oranlarda dengelenir. Bir erkekte dişil enerjiler, kadında da eril enerjiler daha baskın olabilir. Bu konuda doğru ya da yanlıştan söz edilmez. Özellikle günümüzde toplumsal rollerin değişmesi ve kadının iş hayatında büyük oranda girmesiyle yeni dengeler ortaya çıktı. Örneğin bir kadının neredeyse tamamen dişil enerjide olması iş hayatında onu pasifleştirebilir. Çünkü günümüz iş dünyası eril bir özellik olan hedef odaklı olmayı gerektirir. Ya da bir erkeğin neredeyse tamamen eril enerjide olması uzun ilişkide partneriyle duygusal derinlik kurmasını, onu bu anlamda tatmin etmesini zorlaştırabilir. Çünkü bakım verme ve duygusal yakınlık gösterme dişil bir özelliktir. Genel kanıya göre kadın erkek ilişkisinde cinsel çekimin en yüksek olduğu durum, kadının dişil enerjisinin, erkeğin de eril enerjisinin aşırı baskın olduğu durumdur. Ancak unutulmamalı ki cinsel çekimin aşırı ve şiddetli olması her zaman sağlıklı bir ilişki getirmez. Hatta aşırı cinsel çekim çoğu zaman şemaların tetikleneceğinin ve toksik bir ilişkinin başlayacağının habercisidir. Bu tarz ilişkilerde erkeğin ağlatması ve kadının erkeğe aşırı bağımlı hale gelmesi ihtimali çok yüksektir. Diğer yandan eril enerjisi yüksek bir kadınla, dişil enerjisi yüksek bir erkeğin kurduğu ilişkide de tutkunun hemen kaybolması ve çiftler arasında tatminsiz bir ilişki oluşması riski doğar. Bu tarz ilişkilerde genelde kadın ilişkideki rolleri domine eder. Buna bağlı olarak üzerinde aşırı bir soğum, sorumluluk ve duygusal yük olabilir. Kontrol sahibi olmasına rağmen ilişkiden tatmin olmayan tarafın kadınlar olduğunu görürüz. Bu iki ucu da uca da kaymamanın tek yolu bireylerin kendi içinde eril ve dişil enerjilerini dengelemesi ve içinde bulundukları duruma göre uygun olanı ortaya çıkararak esneklik kazanmasıdır. Böylece birey eril enerjinin faydalı olacağı durumlarda eril enerjiyi Dişil enerjiye gerektiren durumlarda dişil enerjiyi kullanır. İki enerjiyi de arttırmayı ve kullanmayı bilen insan hayatını daha rahat yönetir. Çünkü kendi doğasını tanır ve hayatın akışıyla uyum sağlayabilir. Bu da vazgeçilmezliğin kapılarını kolaylıkla açar. Dişil enerji nedir? Dişil enerji hedef ve sonuç değil, akış odaklıdır. Su elementi, ay ile ve uzak da öğretilerinde yine enerjisi ve gece ile bağdaştırılır. Su gibi esnek, akışkan ve uyumlu bir enerjidir. Temelde akışta keyif almayı, ihtiyacı olanı kendine çekmeyi, sevgi, ilgi ve bakım vermeyi içerir. Sezgiseldir. Dişil enerji dengedeyse, dişil enerjisi dengede olan kişi hassas, nazik ve kabul edici olur. Bu yüzden dişil enerjisinin dengede olduğu kişilerin yanında huzurlu ve kapsanmış hissederiz. Dişil enerji insanın sivri uçlarını yumuşatır. Toplumda sevgi dolu bağlar kurmanız ve birbirinize uyum sağlamanız kolaylaşır. Duygusal zeka ve empati yeteneğiniz dişil enerji ile ilgilidir. İletişim konusunda daha etkili olursunuz. İyi bir dinleyici ve konuşmacı haline gelirsiniz. Düşüncelerin, duyguların alışverişini sağlamaktan keyif alırsınız. Yaratıcılık, estetik ve güzellik dişil enerjiye atfedilir. Sanat, müzik ve estetik değeri olan uğraşlar sonuç değil, süreç odaklı ise dişil enerji ile ilgilidir. Sezgileriniz güçlüdür. Kalbinizin sesini dinlersiniz. Ayrıca etrafınızda olan bitene karşı daha hassas olursunuz. Hayatı anlamlandırmada ve büyük resmi görmede beceriniz artar. İtifatları, hayranlık ve sevgi enerjisini alabilirsiniz. Böyle şeyler sizi rahatsız etmez. Aksine motive eder. Kendi bedeninizle barışık olursunuz. Bedeninizi iyi tanır ve ihtiyaçlarınızı rahatça talep edebilirsiniz. Dişil enerji dengede değilse, ihtiyaçlarınızı manipülasyon ya da pasif agresyonla karşılaşmaya çalışırsınız. Fazla korumacı hisseder ve dış dünyadan sürekli bir saldırı beklentisi içerisinde olursunuz. İlişkilerinizde aşırı bağımlı hale gelirsiniz ve sürekli alacaklı, muhtaç, mağdur pozisyonlarında olursunuz. Sürekli başkalarından onay almaya çalışır ve bu yolda kendinizi feda edersiniz. Sürekli birileri sizi sevsin diye mücadele edersiniz. Eleştiride aşırıya kaçarsınız. Aşırı anaç ya da tam tersi, aşırı flörtöz bir yapıda, yapıya bürünürsünüz. Anaçlık aşırı kontrolü, flörtözlük sınırların kaybolması tehlikesini getirir. Dişil enerji için 21 adım. 1. Öfkelendiğiniz zaman kendinizi geri çekin. Öfke, fevri ve saldırgan tavırlar sergilememize sebep olur. Dişil enerjide ise bu tip tavırlar yerine daha sakin ve düşünceli adımlar ön plandadır. Yani öfkelendiğinizde dişil enerjide kalmak adına olaylardan biraz uzaklaşmanız ve sakinleşince konuşmaya devam etmeniz daha iyi olur. İkinci, öz bakımınıza dikkat edin. Her gün duş almak, dişleri fırçalamak, saçların, tırnakların ve cildin bakımlı olması algılanan ve hissedilen dişil enerjiyi arttırır. Kendinize bu açıdan özen göstermeye dikkat edin. Üçüncü, kadınlarla vakit geçirin. Kadınlarla vakit geçirmek, sohbet etmek, onlarla etkinlik yapmak, hormonlarınızı ve alışkanlıklarınızı etkileyerek dişil enerjiyi yükseltir. 4. Kendinizi alma enerjisine alıştırın. Elin enerjideki kadınlar sürekli fedakarlık yapmaya çalışır ve verici konumdadırlar. Dişil enerji ise almayı kabul edebilmekle ilgilidir. Partnerinizden bir hediye, ilgi, sevgi, iltifat ve para alırken bunları içtenlikle kabul edin. Bunlara değer olduğunuzu ve hak ettiğinizi kendinize söyleyin. Hiç gerek yoktu demeyin. Nazikçe, teşekkür ederek kabul edin. Beşinci, dinlemeyi öğrenin. Eril enerjideyken dinlemekten çok kendi cevabımızı hazırlıyor oluruz. Çünkü eril enerji rekabeti sever. Dişil enerjisi yüksek bir kadın ise etrafındakileri içken, içtenlikle dinlemeyi ve empati yapmayı bilir. Etkin dinleme tekniklerini öğrenin. Altıncı, andan keyif alın. Dişil enerji sürekli problemleri düşünmek, planlar yapmak, anı yaşamaktan ve keşfetmekten keyif alır. Bunun en kolay yolu da duyularınıza odaklanmaktır. Görmek, koklamak, duymak, dokunmak ve tatmak. Tüm bunların ne kadar farkındasınız? En son ne zaman bir portakalı kokladınız? Ne zaman bir ağaca dokundunuz merakla? Yedinci, yaratıcı aktiviteler yapın. Yeni yemekler denemekten, resim, seramik gibi sanat dallarına kadar yaratıcı olan her şey dişil enerjiyi arttırır. Yargılardan uzak, özgürce bir şeyler üretmek dişil enerjinin özüyle temas kurmanızı sağlar. 8. Dans edin. Dans etmek hormonlarınızı düzenler, hareketliliğinizi ve esnekliğinizi arttırır. Ayrıca bir sanat aktivitesi olduğu için yaratıcılıkla içermektedir ve dişin enerjinizi birçok yönden arttırmış olur. 9. Kadınsı hissettiren kıyafetler ve kokular kullanın. dişil enerjinizi arttırmak istiyorsanız kadınsı görünmekten ve kokmaktan korkmayın. Erkek kesim kıyafetler yerine hatlarınızı kadınsı gösteren nazik ve klasik parçaları tercih edin. 10. Gizemli olun. Kadınların yaptığı en büyük hatalardan biri her şeyi detaylarıyla aktarmaya ve belli bir reaksiyonu alana kadar ısrarla kendini ifade etmeye çalışmaktır. Bunun yerine daha gizemli olun. Merak edip sorulmayan şeyleri anlatmaya çalışmayın. Sorulan soruları da tüm detaylarıyla anlatmak yerine özetleyerek cevaplayın. 11. Doğada vakit geçirin. Doğada bitkilerle, topraklarla, hayvanlarla vakit geçirmek modern dünyada uzak kaldığınız yanlarınızla temas etmenizi sağlar. Genel anlamda eril ve dişil enerjinizi dengelemenize yardımcı olur. 12. Kendinizi sevin. Kendinize karşı şefkatli ve merhametli olun. Olduğunuz halinize çok güzelsiniz. Bunu fark edin. Kendinize sarılın, kendinizi takdir edin ve şımartın. Kendini sevmek bir alışkanlık gibidir ve zamanla edinilir. Bunu unutmayın. 13. Hayatınızın merkezinde kendiniz olsun. İlişkilerimiz düzelsin diye kendimizi eşimizin, ailemizin, çocuklarımızın hayat akışına bıraktığımız... Sürekli bir çaba içerisinde kaldığımız olur. Fakat dişil enerjideki kişi çabalayan değil, çabalanandır. Bunu yakalamak için önceli, önceliğiniz kendiniz olması gerekir. 14. Yeterli miktarda su tüketin. Su tüketimi hem genel sağlık için hem de dişil enerji için çok önemlidir. Su tüketimine dikkat etmek kendinize dikkat ettiğinizi ve değer verdiğinizi gösterir. Kendine değer veren bir kadının da dişil enerjisi yükselir. 15. Su ile vakit geçirin. Su dişil enerji ile çok ilişkilidir. Enerji açısından toprak gibi dengeleyici bir etkisi vardır. Tüm mitolojilerde su kadınlıkla ilişkilendirilir. Özellikle duş alırken omuzlarınızdan aşağı tozlu su dökmenin dişil enerjinizi tazeleyici bir özelliği vardır. 16. Kendi cinselliğinizi keşfedin. Dişil enerji cinsellikte barışıktır. Kadınların da cinsellikten keyif alabileceğini unutmayın. Nelerden hoşlandığınızı keşfedin ve cinselliğe mesafe koymayın. Bunun yerine cinsellikten nasıl keyif alabileceğinizi öğrenin. Partnerinize karşı bu konuda açık olmaya çalışın. 17. Yumuşak ve naif olun. Sert ve kaba davranışlar dişil enerji akışını engeller. Bunun yerine daha nazik ve yumuşak hareket edin. Kibar konuşmaya çalışın. Kendi başınızdayken bile naif davranın. 18. Esnek olun. Dişil enerji kurallar cenneti değildir. Sınırlarınızı bilin. Hayatınızda prensipleriniz olsun. Fakat gerektiğinde esneyebilmek dişil enerjinin ürünüdür. 19. 19. Yardım istemekten çekinmeyin. İnsan olarak kendinize yetebiliyor olmanız önemlidir. Fakat bütün yükü sır sırf taşıyabiliyorsunuz diye sırtlanmaya çalışmayın. Yardım istemek güçsüzlüğün değil, akıllılığın göstergesidir. Üstelik yardımlaşmak insanları birbirlerine yakınlaştırır. Bunun yerine çevrenizdekilerden yardım istemeye kendinize alıştırın. 20. Takdir ve teşekkür edin. Dişil enerji güzellikleri gören ve takdir eden taraftadır. Etrafındaki güzellikleri takdir ederek çoğaltır. Çevresindekilere de destek olur ve onları cesaretlendirir. 21. Gülümseyin Gülümsemek ve başı hafif yana eğmek oldukça dişil hareketlerdendir. Genel anlamda hissettiğiniz ve etrafınıza yaydığınız enerjinin kalitesini yükseltir. Daha memnun ve umutlu hissedersiniz. Elin enerji nedir? Elin enerji hedef odaklıdır. Ateş elementi güneş ve uzak doğu öğretilerinde yank enerjisiyle ve gündüzle bağdaştırılır. Elin enerji hareketli ve azimlidir. İhtiyaçlarını elde edebilmek için azimle çabalarken canlı hisseder. Hayattaki motivasyonu amacı doğrultusunda ilerlemek ve başarılı olmaktır. Sezgi ve duygudansa mantıklı taraf daha ağır basar. Eril enerji dengede ise, fiziksel olarak kendinizi canlı ve güçlü hissedersiniz. Bu canlılık duruşunuza ve hareketlerinize yansır. Enerjik ve hızlısınızdır. Omuzlarınız, sırtınız dik ve dünyada kapladığınız alan geniştir. Enerjinizi bir hedefe yönlendirmede ve dikkatinizi bu hedef için yapacaklarınızın üzerine yoğunlaştırmada başarılısınızdır. Başarı odaklı olursunuz. Kendinizi cesur ve gözü kara hissedersiniz. Elde etmek istediğiniz şeylere karşı daha kolay motive olursunuz. Aktif hissedersiniz. Kendinize olan inancınız tamdır. Sorun çözmekten keyif alırsınız. Etrafınızda ortaya çıkan problemlere, çatışmalara ve çıkmaz durumlara karşı daha gelişken olursunuz. Sorunları hallettikçe kendinizi tamamlanmış hissedersiniz. Rekabet İddia ve risklere karşı konulmaz bir arzu hissedersiniz. Bu şekilde gelişime ve üretime katkıda bulunursunuz. Hızlı karar verirsiniz. Analiz yeteneğiniz güçlüdür. Mantıksal çıkarımları daha rahat yapar. Bu sayede pratik çözümler gerektiren şeylerde başarılı olursunuz. İyi bir lider olursunuz. Çevrenizdeki insanları desteklemeyi, cesaretlendirmeyi ve onlara rehberlik etmeyi seversiniz. Disiplinlisinizdir. İnsanları iyi analiz ettiğiniz için görev paylaştırma gibi konularda daha başarılı olursunuz. Alçak gönüllü, duygusal açıdan sabit ve aynı zamanda cömertsinizdir. Eril enerji dengede değilse Başarısızlığa tahammülünüz azdır. Kendinize ve başarılarınıza zarar verecek hırslar ve arzularınız vardır. Bir şeyi elde edemediğinizde alternatifleri denemek yerine inat edersiniz ya da başarısız olma korkusuyla denemekten kaçınırsınız. Sinirli ya da saldırgan olursunuz. Egonuz kırgınlaştığı için büyük küçük şeyler bile sizi öfkelendirebilir. Özgüveniniz az olduğu için sorun çıktığında saldırgan hareketlerle kendinizi kanıtlamaya çalışırsınız. Yargılayıcı olursunuz. Kendinizden memnun olmadığınız için başkalarının yaptıklarını sürekli eleştirirsiniz. Bencil ve cimri olursunuz. Bencil insan başkalarına karşı destekleyici ve rehberlik edici bir motivasyondan yoksundur. Lider olamaz. Eril enerji vermekle ilgili olduğundan kaynaklarınızı paylaştıkça eril enerjiniz artar. Duygularınızı ve başkalarının duygularını görmezden gelirsiniz. Bu da sizi soğuk ve itici biri yapar. Eril enerji için 21 adım. 1. Spor yapın. Spor yapmak testosteron hormonunu arttırır. Bu hormon eril enerjimizi artırır ve mücadeleci yanımızı geliştirir. Ayrıca kan dolaşımınızı düzenler, duruşunuzu düzeltir ve genel anlamda enerjinizi artırır. 2. Dik durun ve mimiklerinize dikkat edin. Dik duruş, sakin ve ciddi bir yüz ifadesi eril enerjiyi yükseltebileceği gibi özgüveninize de katkı sağlar. Ayrıca kadınların bu iki özelliği çekici bulduğu araştırmalarla desteklenmektedir. Üçüncü, savunma sporları öğrenin ve pratik edin. Savunma ve dövüş sporları mücadeleci yanınızı geliştirir ve içinizdeki eril enerjinin artmasını sağlar. Eril enerjiyi en çok yükselttiği düşünülen alan budur. Dördüncü, erkek erkeğe vakit geçirin. Erkeklerle vakit geçirmek, ortamdaki eril enerjiye uyumlanmanızı kolaylaştırır. Bu yüzden erkek erkeğe muhabbet etmek, aktivitelere katılmak, genel eril enerjinizin yükselmesine yardımcı olur. Beşinci, hedefler belirleyip onları elde etmek için çabalayın. Eril enerji mücadele, çaba ve problem çözmekle ilişkilendirilir. Bu yüzden kendinize günlük, haftalık ya da aylık hedefler belirleyin ve bunları ulaşmaya çalışın. 6. Mastürbasyonu azaltın. Mastürbasyon vücudunuzdaki testosteron hormonunun azalmasına neden olur. Bu dengeyi tekrar sağlayabilmeniz günler sürebilir. Mastürbasyon yapmadığınızda ise hormon dengenizdeki sabitlik erir enerjinizi yükseltir. 7. Düzenli uyuyun. Bilindiği gibi testosteron en çok gece uyurken salgılanır. Bu yüzden uyku düzeninize dikkat etmeniz ve özellikle gece uyumanız hormon dengenizi ve dolayısıyla eril enerjinizi de dengede tutmanızı sağlar. 8. Kendinize rol model bulun. Daha eril olduğunu düşündüğünüz insanları izleyin. Bu tarz insanlarla vakit geçirip onlardan bazı tiyolar alabilirsiniz. Bir örnekten öğrenmek çok daha kolaydır. 9. Yavaşlayın. Eril enerji bir telaş içinde değildir. Hareketleri yavaş ve kendinden emindir. Adım adım hedefine yaklaşır ve bu süreçten keyif almaya çalışır. 10. Liderlik yapın. Liderlik etmek eril enerjiyi yükselten davranışlardan biridir. Bir oyunda, iş yerinde ya da evde liderlik yapabileceğiniz sorumlulukları almaya çalışın. Yeni şeyler organize etmeyi ve insanları destekleyerek yönlendirmeyi deneyin. 11. Kendi sorumluluğunuzu alın. el enerji maddi açıdan bağımsız insanlarda çok daha yüksektir. Bu yüzden kendi yaşam sorumluluğunuzu alın. İhtiyacınız olmasa bile kendi paranızı kazanmaya çalışın. 12. Vermeyi öğrenin. Elin enerji vermekle ilgilidir. Sevdiğiniz insanlarla kaynaklarınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Sağlayıcı bir rol üstlenmek, başkalarına yardımcı olmak erir enerjinizi yükseltir. 13. Başkalarını cesaretlendirin. Etrafınızdaki insanları cesaretlendirmek, onları motive etmek sizin destekleyici olma özelliklerinizi geliştirir. Bu da erir enerji ile ilişkilidir. 14. Kısık sesle konuşmayın sık ve çekingen bir ses tonu hem sizin daha az eril hissetmenize hem de karşınızdaki kişinin sizi daha az eril algılamasına sebep olur. Bunun yerine güvenliği, sakin ama biraz yüksek ses seviyesinde bir konuşma benimseyin. 15. Aktif bir rol edinin. Hayatta pasif kaldığınız alanları belirleyin. Bu alanlarda daha aktif olabilmek için neler yapabileceğinizi düşünün. Eril enerji mücadeleci ve aktiftir. 16. Bazı yiyecekleri tüketmeyi özen gösterin. Kabak çekirdeği, ıspanak, nar, zencefil, tereyağı, zeytinyağı, kırmızı et gibi gıdalar testosteron hormonunu önemli derecede arttırır. 17. Sigara, alkol ve madde kullanmayın. Sigara alkol ve madde kullanımı genel olarak enerjinizi azalttığı için erin enerjiyi ve önemli derecede azaltır ve sizi pasif bir duruma iter. Mücadeleci yanınızı köreltir. 18. Kan değerlerinize baktırın. Vücuttaki bazı mineral ve vitaminler hormon dengenizi değiştirebilir. Özellikle çinko, magnezyum ve D vitamini düşüklüğü eril enerjinizin düşmesine sebep olabilir. 19. Erkeksi hissettiren kıyafetler ve kokular kullanın. Eril hissetmek için içten dışa bir uyum sağlamanız gerekmektedir. Örneğin daha erkeksi kabul edilen giysiler, renkler ve kokular kullanmak eri enerjinizin artmasına yardımcı olur. 20. Güç gerektiren işleri siz yapın. Evde, işte ya da herhangi bir yerde alışveriş poşeti taşımak, ağır şeyleri kaldırmak gibi güç gerektiren işleri yaparak da eri enerjinizi artırabilirsiniz. 21. Sevdiğiniz kişiyi şımartın. Elin enerji kızmak, bağırmak, şiddet uygulamak değildir. Elin enerji sakin, aklı başında, koruyucu ve sağlayıcı olmakla ilişkilidir. Sevdiğiniz insanlara hediye alın, güzel sözler söyleyin, onların ihtiyaçlarını göze gözetin. Böylece yeterlilik duygunuz gelişir ve elin enerjiniz artar.